...Cinayet alfabesi. Yazan Agatha Christie. Türkçesi gönül suveren... ...Radyoya uygulayan Selçuk Şahin... ...Reji Fuat İşhan... Efek Korkmaz Çakar. <Gülüyor> Oynayanlar, Herkül Paro, Toron Karacaoğlu Hastings İhsan Devrim Müfettiş Glenn, Dinçer Çekmez Mary Dover, Aliye Uzun atagan, Megan Bernard, Oya Aydınat, Donald Fraser, Turgut Arseven Ron Clark, Atacan Arseven Toro Gray, Dijanfar Lady Clark, Melahat Hasanoğlu June Strong, Bercis Fesci Miss Lily Oya Ocak Açan, Polis Memuru Engin Akçelik kart Savaş, Dinçer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 E, ayın 21'i Cuma günü Andover civarında Büyük bir soygun olursa ha? İşte o zaman içim rahat ederdi Ama ben bir cinayetten korkuyorum ay, ay! Alo? Evet, ben Herkül Poirot. Yeah. Evet, tabii, tabii, gelebiliriz. Evet, dediğiniz gibi olabilir. Evet, getiririm. Pekala, görüşürüz. Telefon eden Glenn de Hastings. Evet. Skotlandya'da demin dönmüş. Kendisine Andover'den bir haber yollanmış. Andover'den mi? Orada küçük bir tütüncü dükkanı olan aşer adında yaşlı bir kadın öldürülmüş. Ya. Ya? Andover polisi bu cinayeti işleyeni yakalayacağından eminmiş. Kocası iyi bir adam değilmiş, çok içiyormuş. Fakat Andover polisi bana gelen mektuba bir kez daha göz atmak istiyor. Şimdi ne yapacağız? Seninle hemen Andover'e gideceğiz. Glen bizi bekliyor. Bu daha başlangıç Hastings Başlangıç Nihayet ölüm saatini kesinlikle tespit edebildik Mesut Poirot Saat beş buçukta dükkana girip sigara alan bir adam bulduk Altıyı beş de Başka bir müşteri tütüncüye girmiş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 ...açılmış ve yüzüstü tezgahın üzerine konmuş. Galiba biri Andover'den kalkan trenlere bakıyordu. Ee, kadın tren tarifesi satıyor muydu? Hayır. Tarife ancak büyük dükkanlarda satılan cinsten ciltli bir şeydi. Peki cinsi neydi bu tarifenin? Bradshaw mıydı yoksa... ...ABC mi? Allah'ım. ABC. Evet evet. ABC denilen tarifelerden de bu... ...mektuptaki imza gibi. Neler düşündüğünü tahmin edemiyorum Puaro. Neler düşündüğümü bilsen Hastings. İnan korkardın. Şu tren tarifesini düşünüyorum. Eğer Frans öldürdüyse karısını...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 Eski bir vagonda. Hep orada kalıyormuş zaten. Ya, Demek karısıyla bir ilgisi yokmuş. Ayrı yerlerde kalıyorlarmış. Evet. Hı, tahmin etmiştim. Bayan Ayşer'i arkadan vurmuşlardı değil mi? Evet. Başının arkasına ağır bir cisimle. Eğer Frans dükkanda olsaydı... ...karısına küfredip onu tehdit etseydi... ...herhalde karısı kendisine arkasını dönmezdi. Halbuki o katiline sırtını dönmüştü. Yani? Evet Hastings... Alice aşağır bir müşteri için raftan sigara alıyordu hmm, Bir de yeğenleri vardı galiba değil mi Gülen? Evet Overton yakınlarında hizmetçilik ediyor evet. Adım Mary Sorguya çektik cinayet saatinde hanımıyla berabermiş Zaten teyzesiyle pek seyrek görüşürlermiş Serveti var mıydı kadıncağızın? Tam tersi Zor geçinen bir kadın O zaman bu cinayetin ardında ne var? Bilmiyorum Ama bir delinin işi olduğu muhakkak Şimdi ne yapacağız Poirot Bekleyeceğiz ee, Sevgili Bay Poirot e ee, ne dersiniz İlk oyunu ben kazandım sanırım Andover işi mükemmel oldu değil mi ...ama eğlence yeni başladı. Dikkatinizi Bex ile çekerim. Tarih bu ayın... ...yani Temmuz'un 25'i. Ne eğleniyoruz değil mi? Selamlar... ...imza... ...A... ...B... ...C. Hmm. Allah'ım... ...yani bu iblis bir cinayet daha mı işleyecek Puaro? Andover olayının tek kalacağını mı sanıyordun? Hmm? Sana bu sadece başlangıç dediğimi hatırlamıyor musun? Evet ama bu filci bir şey... Çılgın bir katille karşı karşıyayız Evet Hastings hemen gitmeliyiz Scotland Yard'dan öğreneceğimiz şeyler var İki mektubu da aynı şahsın yazdığı muhakkak Ve o şahsın Andover cinayetinde işlediğini biliyor Evet şimdi de bize ikinci cinayetin işleneceği ihtar ediliyor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 Bir şehir dolusu akıllı insana... ...bir deli. Veci bu. Veci ya. Korkuyorum. Çok korkuyorum Hastings. <Gülüyor> Cesedi kumsalda bulmuşlar Kızın adı Beth Bernard, 23 yaşında Sarıkeli çayhanesinde garsonmuş Doktor onun gece 11.30 ile 1 arasında öldürüldüğünü söylemiş Beklediğimiz cinayetin bu olduğuna emin misin Gülen? Cesedin altında bir ABC bulmuşlar Hı. Bunun da Bexhill sayfası açıkmış Kızı nasıl? Neyle boğduklarını biliyor musun? Kendi kemeriyle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 Miss Megan Bernard... ...kardeşi için görüşecektim... Ya... ...Megan Bernard ben. ...içeri buyurun... Adım... ...Hercule Poirot... ...size Beth için birkaç sual soracaktım... Adınızı duymuştum Bay Poirot... ...kardeşinizi ne zaman gördünüz... ...uzun zamandır görmedim... ...seyahatteydim... ...nişanlıydı değil mi... ...evet... ...Donald Fraser'la. Nasıl bir genç bu Donald...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 Kardeşime aşıktı Bet de onu seviyordu Fakat Bet kendisiyle ilgilenecek hiçbir erkeği gözden kaçırmazdı e, Tabi sarı kedi çayhanesinde çalıştığı için de Her gün bir sürü erkekle karşılaşıyordu Ciddi maceralara girişmezdi ama Yine de eğlenceden hoşlanırdı Anlıyorum anlıyorum Devam edin İşte bu yüzden Donald'ın sessiz hali kalmamıştı İki ay önce de feci şekilde kavga ettiler bütün bunlara kardeşimin yalanları Sebep oluyordu Donald da Esting'e bir kız arkadaşına Gideceğini söylemiş Oysa evli bir adamla Izburn'a gitmiş Tabii Danat bunu öğrenince Çok kızdı Bir gün bir gün, bir gün Evet. Bir gün senin yüzünden katil olacağım Dedi ama ha? Hı. Ha. Ee, Kız kardeşiniz son günlerde Tekrar o evli adamla Veya başka biriyle buluştu mu Bilmiyorum Çünkü burada değildim fakat tahminimce kardeşim o evli adamla tekrar karşılaşmadı. Adam kavga çıktığını duymuş olabilir. Bu yüzden de bete yaklaşmadı sanırım. Duydun doğru. Dur şimdi gel. Donald Fraser by Paul. Memnun oldum. Ne oluyor Megan Allah aşkına söyle. Söyle demin duydum. Bet öldü. Öldürüldü mü? Evet Donald. Onu kimin, kimin öldürdüğünü biliyorlar mı? Hayır. Bet dün gece nereye gideceğini size söyledi mi? Bir kız arkadaşıyla Sainte Onar'da gideceğinden bahsetti Ona inandınız mı? Ben... Ona inandınız mı? Ben... Ne demek istiyorsunuz? Bet'i bir manyak öldürdü Katili ancak siz doğruyu söylediğiniz takdirde yakalayabiliriz şey, Fakat... Sakin ol Eğer... Açıkça konuşmalısın Siz kimsiniz? Polisten olmadığınız belli Dedektif mi? Donald ona her şeyi anlatmalısın Peki Önce Bet'i e inandım ...fakat sonra şüphelendim. Çayhaneyi gözetlemeye başladım. Bet beni görebilirdi ve kızardı. Oradan uzaklaştım. Ne yaptınız? Kalkıp oraya gittim. Sekizde oradaydım. Otobüsleri beklemeye başladım. Fakat onu göremedim. Sonra, sonra çıldırdım sanırım. Bet'in bir erkek de olduğuna inanmaya başlamıştım. Bir müddet daha bekledikten sonra buraya döndüm. Saat kaçta? Bilmiyorum. Sizleri tekrar göreceğim. Müsaadenizle... Şimdi nasıl hareket edeceğimizi kararlaştırmalıyız Mösyö Puar'a Beksi olayıyla ilgili ipuçların var mı Gülüm?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 Frans Aşeri karısını öldürdü diye yakalayabiliyorduk. Donald Frazer'i de nişanlısını boğdu diye. Eğer o ABC mektupları olmasaydı. Ne var o ABC mektuplarında? Bilmiyorum Hastings. ama öğreneceğiz. <Gülüyor> Charleston, Charleston Bakalım neredeymiş bu Charleston Hastings Mektup ne zaman yazılmış 27'sinde Yanlış işitmedim ya Hastings Cinayetin 30'unda mı işleneceğini yazmış Evet şu tarife Hastings farkında değil misin? Ayın otuzu bugün Fakat nasıl <gülüyor> Nasıl <gülüyor> <gülüyor> Mektupta adım yazılı olduğu halde adresin yanlış yazılmış olması Bence biraz garip e Katil bunu mahsus yapmış olmasın Belki de yanılmıyorsun Olabilir <gülüyor> Alo? Ben Glenn. Monsieur Poirot, size Charleston'dan bir haberim var. Bekliyordum Glenn. Sir Carmichael Clark'ın ölüsünü bulmuşlar. Kafasına ağır bir cisimle vurulmuş. Ne zaman olmuş bu? Dün akşam. Yanında bir de ABC bulmuşlar. Bunun da Charleston sayfası açıkmış. ABC mi? Evet Glenn. Evet anlıyorum. Alfabenin üçüncü harfi. Charleston'da Carmichael Clark. Bizi ailesiyle tanıştırmalısın. Onlarla konuşacak çok önemli konularımız var Glenn. Tabii Mösyö Poirot. Size hemen bekliyorum çarşına. Geliyoruz. İstasyonda karşıla bizi. Günaydın beyler. Sizleri tanıştırayım. Bay Ron Clark. Öldürülen Sir Clark'ın kardeşi. Bay Hercule Poirot... Bay Hastings Memnun oldum efendim Ben de Bay Clark Şimdi durumu gözden geçirelim Müfettiş Glenn dün gece bana mesleği kısaca anlattı Bu bana pek acayip bir hikayeymiş gibi geldi Yani abi bir manya kurbanı mı oldu? Evet Durum böyle Bay Clark Fakat neden? Dünyanın en büyük delisi böyle cinayetlerden ne bekler? Eline ne geçer onun? İşte can alacak noktaya parmağınızı bastınız Bay Clark Eline ne geçer onun? Bütün cinayetlerin sorunu bu zaten Abiniz dün her zamanki gibiydi değil mi? Evet. Yani üzgün ve endişeli değildi. Affedersiniz ama ben böyle bir şey söylemedim. Abim normal haldeyken bile daima endişelenir ve üzülürdü. Neden? Belki yengeleydi Clark'ın sağlığının çok bozuk olduğunu biliyorsunuz. Karısının hastalığı abimi çok üşüyordu. Biz zaman önce doğudan döndüm. Abimdeki bu değişikliği görünce bay sarsıldım Bay Clark abinizin kurşun yarasıyla bir uçurumun dibinde bulsalardı veya yanında bir tabancayla.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 Belki abimi bu bahçıvan da biliyordu Belki de bundan haberi yoktu Herhalde buraya gelen bir yabancıyı çabucak fark ederlerdi Bilakis <gülüyor> Ağustos'u bu civar gayet kalabalık olur Bir yabancı fark edilemez Acayip bir hal yoksa tabi Dün bir yabancı gelip Sir Carmichael Clark'ı görmek istedi mi acaba? Hayır Bayan Tora Gray beyler Abimin sekreteri. Memnun oldum efendim Miss Gray Sir Carmichael'a ABC imzalı bir mektup geldi mi? Hı. ABC imzalı mı? Hayır Sir karmikal yürüyüşten genellikle kaçta dönerlerdi? E, ona çeyrek kala falan Çoğu zaman yan kapıdan girer Koleksiyonun bulunduğu galeriye giderdi Onun için polis telefon etmesin Onun öldürülmüş olduğunu fark etmeyecektiniz Rizkire bir şey mi var? E, yok e, Deyi düşünüyorum Deyi mi? Evet bundan sonraki kurban Bir şey ha. yapıp katile engel olmamız lazım Kime engel olmar lazım Torre? O korkunç katili ha, evet. evet Benim bir planım var Ama bunu daha sonra konuşuruz Memnuniyetle Bay Clark. Katil cinayeti işleyeli 12 saat bile olmadı Onun nerede olduğunu Ne yaptığını belki planlarınız bize gösterir Londra ziyaretinize geleceğim Bay Poirot Ve o zaman işte O manyağı yakalayacağız Sizi bekleyeceğim Bay Clark. Şimdilik hoşçakalın Polis memnun değilim. Öyle mi Bay Clark? Bu polis müfettişinin Glenn'in işini bilen bir adam olduğu muhakkak. Fakat her şey yalnız kendi bilirmiş gibi tavır takınıyor. Neyse, bence uzun süre beklememiz işte de doğru değil. Ne yapmamızı istiyorsun? Hemen harekete geçmeliyiz. Bundan sonra cinayet hazırlanmalıyız. Demek dördüncü bir cinayetin işlenişinden eminsiniz? Siz değil misiniz? Ha, tabii eminim. Bana ne düşündüğünüzü iyice anlatın. Bay Poirot. Özel bir ekip kurmamıza ha? taraftarım ha. Sizin evinizde çalışacak bu ekip Öldürülenlerin akrabaları ve arkadaşlarına meydana gelecek Oo, Çok güzel bir fikir bu Bunu beğendiğinizde sevindim efendim Yalnız şunu unutmayın Bay Clark Diğer kurbanların akrabaları ve arkadaşları Sizin dünyanızdan kimseler değiller Çalışıyorlar onlar Belki hepsine de kısa bir zaman için izin verirler ama İyi ee... Bu planı mali bakımdan destekleyebilecek tek insan benim ben de öyle fazla varlıklı değilim. Fakat ağabeyim öldüğü zaman bana büyük bir servet bıraktı. Ha. Onun için onların bütün masraflarını ben karşılayacağım. Ha, tabii. Ee, tabii tabii tabii. Ee, peki bu ekipte kimler bulunacak? Ekipte ben olacağım. Hmm. Sonra bayan Megan Bernard... ...kardeşiyle nişanlı olan Donald Fraser... Öldürülen kadının yeğenim Mary Bu cinayetlerle ilgilenen başka kimseler yok mu? Aa, evet şey Bayan Grey var Tora Grey. Aa, Miss Grey evet. evet Bayan Grey iki yıldan beri abimin yanında çalışıyor Charleston ve civarında oturanları çok iyi tanıyor Evet Bay Clark fikrinizi beğendim Birkaç gün sonra özel ekibinizle burada toplanalım Nasıl <gülüyor> bir şey hissettim ne gibi bir Poirot? Katile çok yaklaştığım ee, Bir dakika. Bir dakika. Burada neden toplandığımızı biliyorsunuz. ...polis katili yakalamak için elinden geleni yapıyor... ...fakat bence bu konuyla şahsi bir ilgisi olan... ...ve kurbanları tanıyan kimseler... ...bazen dedektiflerin yapamayacağı şeyleri de başarabilirler... ...cinayetlerin hakkında bir takım şeyler biliyorsunuz... ...ama bunları bildiğinizin farkında değilsiniz... ...söyledikleriniz kurula... <gülüyor> ...bundan hiçbir anlamı yok... Ya, ya, hayır... ...sizce önemi olmayan bir söz... ...veya bir olay... ...cinayetin gerçek ipucu olabilir... <gülüyor> Ee, hepiniz cinayetten önceki saatlerden bahsetseniz biraz ee, Siz başlar mısınız Bay Clark? Hı, tabi Tabi Abimin öldürüldüğü günü sabahı ile dolaştım Evet. Sonra öğle yemeği yedim Bahçede hamakta uyudum Ve sonra mektup yazdım Akşam yemeği yedim Yatarken çok sevdiğim bir kitabı tekrar okudum Ondan sonra telefon çaldı ve... Buraya kadar olanı yeter ...o sabah biriyle karşılaştınız mı? Bir sürü kimselerle karşılaştım. Onlar hakkında bir şeyler hatırlayabiliyor musunuz? Hmm, durun, durun bakayım. Çok şişman bir kadın hatırlar gibiyim. Soru kumsalda iki genç vardı... ...sarı saçlı bir kız denizde bağırıyordu. Ne <gülüyor> tuhaf. İnsan yavaş yavaş hatırlamaya başlıyor. Hafızanız çok iyi. Ee, Bayan Grey... E, ...siz hatırlıyor musunuz o günü? E, sabahleyin... ...Sör Carmichael bana mektuplarını dikte ettirdi... Sonra Kahya ile görüştüm. Öleden sonra iş işledim. Benim için alelade bir gündü. Gece erken yattım. <gülüyor> Teşekkür ederim. Ben daha Kız kardeşinizi son gördüğünüz zamanı hatırlayabilir misiniz? Ee, ben kardeşimi ölümünden 15 gün önce gördüm. Beraber Estinge yüzmeye gittik. O sırada ne konuştunuz? Bana parası olmadığını söyledi. Danıktan bahsetti. kardeşiniz buluşacağı bir erkekten hiç söz açtı mı? Ee, özür dilerim Bay Danalt. Bet bana böyle bir şeyden bahsetmekten çekinirdi hmm, Anlıyorum Anlıyorum Bay Megan Bay Danalt, O akşam çayhanenin yakınında beklerken Hiç kimsenin farkına vardınız mı? Rıhtımda bir sürü insan dolaşıyordu Ama onlardan hiçbirini hatırlayamıyorum Özür dilerim Fakat hatırlamaya çalışın Hiçbir şeyi hatırlayamıyorum Pekala Siz Mary.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 o günü hatırlayınca çok üzüldüm evet, evet, evet. Neler hissettiğinizi anlıyorum İnsana bilhassa küçük şeyler dokunuyor Ufak bir eğlence veya bir hediye Abi, Bu doğru çok doğru Aynı şey Bete öldükten sonra da oldu Annem Bet'e hediye almıştı Naylon çoraplar Hem de o olayın olduğu gün hmm. Bunu elinde paketle ağlarken gördüm Bu çorapları Bet'e almıştım deyip duruyor Biliyorum şey işte insanı bunları hatırlamak sarsıyor İlersi için bir plan yapmayacak mıyız? Tabi, e, tabi e, yapacağız. Bana kalırsa dördüncü mektup geldiği zaman hep birlikte hareket etmeliyiz. O zamana kadar belki hepimiz ayrı ayrı şansımız deneriz. Edersiniz Bay Póvoa? Bazı tavsiyeler de bulunabilir miyim? Tabi, ben onları yazayım. Buyurun siz dinliyor. Bayan Bernar ve Bay Donald, meksizde araştırma yapsınlar. Mary Andover'de, siz Bayan Tara, Charleston'da. ...fakat ben Charleston'dan bütün bütün ayrıldım. Ya, anlayamadım. Bayan Grey nezaket göstererek bana yardım etmek için kalmıştı. Ee, Lady Clark nasıl? Aa, aklıma gelmişken Bay Poirot... ...acaba Charleston'a kadar giderek kendisini ziyaret edebilir misiniz? Ben oradan ayrılmadan sizi görmek istediğini söyledi. Tabii giderim Bay Clark. Öbür gün olur mu? Olur ya. Size gelince Mary... ...belki siz Andover'da bir şeyler yapabilirsiniz. Ee, bir kere de çocukları deneyin. Çocukların mı? Evet... Orada bir sürü çocuğun oynadığını fark ettim Teyzenizin dükkanına kimlerin girip çıktığını herhalde fark etmişlerdir Ya Bayan Gray ile ben ne yapacağız? Bay Poirot Üçüncü mektubun üzerinde nerenin damgası var? Putney'in mademoiselle Yani Londra'da bir yerin evet. Bundan da ABC'nin Londralı olduğu anlaşılıyor değil mi? Görünüşte öyle Onu tuzağa düşürsek Mesela bir gazete ilan versem ABC acele Herkül Poirot izinde Susmam için yüz derlinde imza x y z. Tabii böyle kaba bir ilan değil. Ama bu şekilde katil tuzağa düşürebiliriz Evet. Bu mümkün. Fakat ABC'nin kurnazlık ederek bu ilana cevap vermeyeceğini sanıyorum. Baklar <gülüyor> Bana kızmayın ama kalben bir çocuk olduğunuz anlaşılıyor. Toplantımız burada bitiyor. Hepiniz yeni deliller elde edince gene toplanacağız. <gülüyor> Tekrar görüşürüz. Hoşça kalın. Hoşça kalın. İyi bir toplantı oldu Hastings okay. Megan Bernard çok zeki Ben konuşurken hemen laf diye atıldı hmm. Zira söylediklerimin bir önemi olmadığını anlattı. Hmm. Halbuki diğerleri bal gibi kandılar Cık, Fakat sözlerin akla yakındı evet, Tabii yakındı ama Megan durumu anladı yani o sözlerinde ciddi değil miydin? Söylediklerimin hepsi de bir cümleye sığdırılabilirdi Onun yerine aynı fikri arka arkaya tekrarladım Fakat neden? Ee, i̇şleri biraz kızıştırmak lazım hmm. Kim acaba? Bilmem ha. Geri döndüğüm için özür dilerim Fakat size söylemem gereken bir şey var Bay Cuaro Buyurun Matmazeya sizi dinliyorum Mesele şu Bay Cuaro e, Demin Bay Clark Charles'ından kendi isteğimle ayrıldığımı söyleyerek Büyük nezaket gösterdi Fakat meselenin iç yüzü böyle değil Nedir matmaz Ben orada kalıp çalışmaya hazırdım Benim oradan gitmemi Lady Clark istedi Ona karşı müsamahalı olabilirim Çünkü çok hasta Hı. Nedense benden nefret ediyor Bunu gelip bize anlatmalısı fevkalade bir şey Gerçeği söylemek her zaman doğrudur İşten atıldığım zaman çok sarsıldım İnsan yaşadıkça çok şey görüyor ee, Gideyim ben İzninizle Dürüst bir kadın o Ayrıca cesurda Ve bazı şeyleri iyi hesaplamasını da biliyor Ne demek istiyorsun Yani Thoroughry ileriyi görebiliyor Biliyor musun Hastings Nedense bana bugün yaptığımız konuşma sırasında Çok önemli bir şey söylenmiş gibi geliyor Çok acayip Konuşma sırasında kendi kendime bu bana daha önce gördüğüm, duyduğum veya fark ettiğim bir şeyi hatırlatıyor dedim durdum. Charles'ınla ilgili bir şey mi? Hı, hayır hayır hayır. Daha önce olan bir şey. Neyse. Lady Clark'la konuşmalıyız. Charles'ına gidiyoruz Hesteyn.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 Bayan Grey O kadın yalancının biri Hiç hoşlanmadım Onu buradan yolladım Neden Bayan Grey'in yalancı olduğunu söylediniz? Size eve hiç yabancı gelmediğini söylemiş Evet İyi ya ben onu bu pencereden kendi gözlerimle gördüm Kapının önünde bir yabancıyla konuşuyordu ha, Yabancı nasıl bir adamdı? Bir, bir özelliği yoktu Allah'a bir adamdı Kibar bir insan mıydı yoksa bir satıcı falan mı? ...satıcı mıydı değil miydi hatırlayamıyorum lütfen gidin artık biraz yorgunum teşekkür ederim leydikler. Sizi yorduk izninizle çok acayip Hikaye, Yani Bayan Grey ile o yabancı hakkındaki Sana söyledim de Hastings? İnsan daima bir şeyler öğrenir Peki Thora Grey neden kimseyi görmediğini söyledi? Bu soruyu yedi şekilde cevaplandırabilirim Ama kendimizi boş yere yormayalım Bunu Bayan Grey'e soralım daha iyi e, Bayan Grey'e mi gidiyoruz? Hayır Hastings eve gidiyoruz geldi puarım Beksil'den mi geliyorsunuz Bay Fraser <gülüyor> Evet size neden geldiğimi bilmiyorum Ben biliyorum Çünkü birini açmanız lazım gelen bir mesele var Rüyalar hakkında ne biliyorsunuz Çok şey bilirim Ne o gördünüz Üç gecedir aynı rüyayı görüyorum Anlatın anlatın Kumsaldayım Hı. Beti arıyorum kaybolmuş o onu bulmam lazım Çünkü ona kemerini vermek istiyorum Kemer elimde Sonra Devam edin Sonra ke kemeri boynuna geçirerek çekiyor Hı. Çekiyorum Ve bu oluyor Ölüyor ben öldürmüşüm Sonra başı arkaya düşüyor Ve o zaman yüzünü görüyorum Betty Megan o Megan. Kendinize gelin Kendinize gelin Betty ben öldürmedim değil mi Bilmiyorum Puaro. Hmm. Puaro Dördüncü mektup geldi Bekliyordum Aç bakalım ne yazıyor Zavallı Mösyö Puaro Size çok acıyorum Artık başarıya erişmelisiniz Bundan sonraki ufacık olay Donchester'de olacak 11 Eylül'de Şimdilik hoşça kalın İmza A, B, C yeah. Ne düşünüyorsun Poirot? Özel ekiple görüşmeliyiz Bize anlatacakları olduğuna eminim Onu bu sefer yakalamalıyız Hımm Size katili bulmak için özel bir ekip kurduğumuzu söylemedik iyi mi? Bu olayla özel bir ilişkiniz olduğunu sanmıyorum Mr. Ron Clark <gülüyor> Bana kalırsa ABC sizi yendi Donchester'da her türlü emniyet tedbiri alındı Onu yakalayacağımızdan eminim Gelecek hafta çarşamba günü sen Lecher at yarışlarının Donchester'da yapılacağını biliyor musunuz? Oranın ne kadar kalabalık olacağını Ya evet evet doğru İşler gene karıştı ABC deli ama aptal değil ...ismi D ile başlayan birçok insanın yarı sahasını dolduracağı muhakkak. Bakın zeki bir budur. Hepimiz kendi kendimize şu soruyu sormalıyız. Katil hakkında ne biliyorum? Ne yazık ki hiçbir şey bilmiyoruz. Hayır Matmazel. Hepimiz onun hakkında birçok şeyler biliyoruz. Ama bunun farkında değiliz. Hiçbir şey bilmiyoruz. Bütün bildiklerimizi tekrar tekrar inceledik. Hepsini değil. Mesela siz Bayan Grey... Sir...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 Kapı kapı çorap satan adamlardan biriydi Sakin ha? bir görünüşü vardı ama fazla ısrarcıydı Çoraplar Çoraplar Evet üç ay önce Ve geçen gün Şimdi Andover'daki dükkanı hatırlıyor musun Hastings Yukarı odaya çıkmıştık Orada sandalyenin üstünde bir çift yeni çorap vardı Sonra siz Siz Magnazel Megan O gün annenizin ağladığından bahsetmiştiniz Kardeşinize hediye çorap almıştı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 kast neniz var? Ee, hayır, bir şeyim yok Bayan Leli Biraz kırıklığım var Gene başınız mı ağrıyor? Hayır, hani evet Herhalde bugün sokağa çıkmayacaksınız yok, Hayır, gitmem lazım İş meselesi bu, çok önemli Madem lazım, gidersiniz tabi Bu seferki yol uzun mu? Hayır, ben bugün şey çeltoma gideceğim Son zamanlarda gazeteler o cinayetlerden başka bir şeyden bahsetmiyorlar. Doğrusu bunları okurken korkuyorum. Cinayetleri, evet, evet. Bundan sonraki cinayeti Donchester'da işleyecekmiş. Hem de yarın. Eğer orada olsaydım ve adım D ile başlasaydı... ...ilk tren atlayıp oradan kaçardım. Ya, just... Ne dediniz ya, hiç, hiç, Hiç. Haliniz gerçekten çok fena. Bir ilaç alsanız. Doğrusu bugün yollara düşmeniz yersiz buna mecburum. Ben randevularıma çok sadıımdır. Bir şeyi üzerime aldım mı bunu son noktasına kadar götürürüm. E yani hiç iş hayatında insan ancak bu şekilde ilerler. Ama ya hastaysa? Ben hasta değilim. Sadece endişeliyim. Bazı kişisel meselelerden. Hı. <Gülüyor> Sizin Ön sezileriniz kuvvetli midir sizin Doğrusu pek bilmiyorum Bazı günler her şeyin ters gittiği oluyor Öyle Burada kaldığım sürece Bana iyi davrandınız Hoşçakalın Sanki bir daha buraya dönmeyecekmiş gibi konuşmayın Dönme, Dönmez olur muyum Cumaya görüşürüz <Gülüyor> Kendi halinde silik bir adamcağız Tanja yer değil Geldiğinize memnun oldum Monsieur Poirot. Olan oldu gene. Bir ABC cinayeti daha mı? Hı? Evet. Üstelik büyük bir cüretle işlenmiş. Bu sefer katil sinemada iyilip önündeki sırada oturan birini bıçaklayarak öldürmüş. Öldürülenin adı neyle başlıyor? ABC ilk defa hata yaptı. Öldürlenin adı D ile değil E ile başlıyor. Eastfield adlı bir berber. Çayip. Katilin eşkenini öğrenebilseydik Sinemadaki seyircilerden bazılarını Sorguya çektik Ama işimize yarayacak bir ipucu vermediler Yalnız ön sırada oturan seyircilerden Birinin kalktığını ve eğildiğini Görmüşler dev yapılı biriymiş Bir hanım sizi görmek istiyor efendim Size faydalı olması ihtimali olan Bir şey söyleyecekmiş İçeri alın Zamanınızı almak istemedim Karakuo otelinde çalışıyorum Adım Cun Cun Strong Pekala anlatın bakalım Otel yarış için gelenlerle dolu Ben müşterilerin odasına sıcak su götürürüm Bu akşamüstüydü Odanın kapısını vurdum hiç ses çıkmadı Onun için kapıyı açtım Adam içerideydi Lavaboda ellerini yıkıyordu o, Ona sıcak suyunuzu getirdim efendim dedim Ben soğuk suyla yıkandım diye cevap verdi Ve o zaman lavaboya baktım Su, su kırmızıydı. Yani? Kandı efendim Adam pardesini çıkarmıştı. Kolu da ıslaktı. Bu olay ne zaman oldu? Üç saat kadar önce. Sonra yeni bir cinayet işlendiğini duyduğum zaman... ...tekrar adamın odasına çıktım. Oda boştu. Ağzıda çalışanlar bir adamın dışarı çıktığını söylediler. Adamı tarif edin. Orta boyluydu. Kamuru çıkmış gibiydi. Gözlüğü vardı. Elbiseleri de oldukça eskiydi. Silik bir adamdı. Teşekkür ederim. Gidebilirsiniz. <gülüyor>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 İki yıldan beri Miss pansiyonunda oturuyormuş. Başkalarının farkına varmadıkları silik bir adam. Ya cinayetler? Cinayetleri planlayan ve bunları yerine getiren kast. Ama ama anlayamadığım tek şey tezatlarla dolu oluşu. Hem aptal hem kurnaz. Hem hain hem müşfik. Daha ilk günden beri katili tanımaya çalışıyordum. Halbuki şimdi kastı hiç tanımadığımı anladım. Ne yapacaksın? Kastla konuşacağım. Kastın sana ne söyleyeceğini düşünüyorsun Kast bana yalan söyleyecek Ve ben böylece işin doğrusunu anlayacağım Hı. Benim kim olduğumu biliyor musunuz? Hayır Yoksa sizi avukatım mı yolladı? Ben Herkül Poirot'um Öyle mi? Evet o mektupları yazdığınız adam benim Ben size hiçbir zaman yazmadım O mektupları yollayan ben değilim Biliyorum Siz yazmadıysanız kim yazdı Bir, bir düşman Herkes benim aleyhimdi Dev bir entrikapı Herkesin Benim deli olduğumu düşünmesi Beni felce uğratıyordu ...savaştan sonra bir büroda katip olarak çalışmaya başladım. Çok kötü durumdaydım, param kalmamıştı. İşte o çorap firmasının teklifini o zaman aldım. Çalıştığınızı söylediğiniz çorap firması... ...size iş vermemiş, öyle söylediler. <gülüyor> Çünkü onlar da entrikaya dahiller. Elimde yazılı delil var. Bana daima mektupla talimat verdiler. Nereye gideceğimi kimlerin evine uğrayacağıma dair. Ama o mektuplar elle değil... Daktilo da yazılmış Aynı şey koskoca bir çorap imalatçısı bana el yazısıyla mektup yazacak değil ya Bay Kast Daktilo makinelerinin kolaylıkla tanınabileceğini bilmiyor musunuz? Evet. Bahsettiğiniz o mektupların hepsi aynı makinede yazılmış evet. Ne olacak? O makinede sizin odanızda bulunmuş O daktilo makinesini bana yeni işe başladığım zaman çorap firması yolladı Ama o mektupları daha yeni almışsınız evet. Bu yüzden o mektupları sizin yazdığınız ve kendi adresinize yolladığınız düşünülebilir Hayır Mektupların aynı cins bir makinede yazılması normal bir şey Aynı tip makinede değil Sizin makinenizde yazılmış onlar Entrika bu Peki ya dolapta bulunan ABC tarifeleri, o, o, o, o paketlerin içinde çorap olduğunu sanıyordum Andoverlerle ilgili listede neden Bayan Aşer'in adının yanına işaret koydunuz Çünkü satışa onunla başlama karar vermiştim İşe bir yerden başlamak gerekir. Evet doğru. Her işe ha? He? Her işe bir yerden başlamak lazım. Öyle demek istemedim. Ben cinayet işlemedim. Büyük bir hata bu. Beksil'de işlenen ikinci cinayeti alın. Ben o sıralarda Isporn'da domino oynuyormuşum. <gülüyor> Bunu biliyorum. Ama insanlar da günleri şaşırabilirler.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 özleri beni sarstı. Ölümümün çok şiddetli olacağını söylemişti. Sen galiba idam sehpasında can vereceksin dedi. Oh, başım... ...başım fetih şekilde ağrıyor. Hazan ne yaptığımı bilmiyorum. Fakat o cinayetleri işlediğinizi biliyorsunuz değil mi? Evet, biliyorum. Ama o cinayetleri neden işlediğinizi bilemiyorsunuz. Gerçekten sebebini bilmiyorum. Bir dakika Sizleri burada toplamamın sebebi Olayları bir daha gözden geçirmek için <gülüyor> Fakat katil yakalandı Artık olayların geçmişi diye bir şey yok Evet katil yakalandı ve hakkında dava açılacak Ama bilemediğimiz bir şey var Cinayetlerin sebebi Alfabe konteksi <gülüyor> Üzerinde durulacak bir nokta var Bexel cinayeti işlendiği sırada Kast o civarda bulunmuyor artık Bunu tanıkla ispat etti Bu beni de düşündürdü Evet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 ABC'nin kızı kendisiyle birlikte Gezmeye razı edebilmesi için Bir hayli hoş ve çekici erkek olması lazımdı Kıyıdaki sahneyi şu şekilde canlandıralım Erkek kızın kemerini beğendiğini söylüyor Bet bunu çıkarıyor Adam şakacı bir tavırla Bunu kızın boynuna sarıyor Heh, Kız bu arada gülüyor Ve adam kemeri veriyor. Mösyö puara rica ederim Bu kısım bitti Bet'i kast öldürmemişti Gerçekten Hatta belki kastın diğer cinayetlerle de ilgisi yoktu Bu bir imara çıkmıyor Öyle mi? Sonra mektuplarda bir acayiplik var Yani bir bakıma sahteydi bunlar Çünkü mektupları yazan bir manyakmış gibi davranıyordu ama aslında normaldi Normal miydi? İmkansız Bilakis düşünün Böyle mektupların yazılmasının sebebi ne olabilir? Bu mektuplar dikkati bir grup cinayetin üzerine çekmek için yazılmıştı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 ...Rome Clark'tı. Oh, Sizdiniz. <gülüyor> çok, çok hoş. <gülüyor> ya kanlı elleriyle yakalanan Kast ne olacak? O belki cinayetleri inkar ediyor ama... Yok yanılıyorsunuz inkar etmiyor. Bir dahaki itiraf ediyor. Ne? Daha onunla konuşmaya başlar başlamaz... ...Kastın kendisini suçlu sandığını anladım. Ve bu Herkül Puar'a yetmedi değil mi? Yetmedi ya. Onda ne soğukkanlılık ne de cüret vardı Hatta o zeka da yoktu Abiniz Tora ile fazla ilgileniyordu Tora'nın da Lady Clark olma fırsatını kaçırmayacağını biliyordunuz O zaman abinizin serveti size kalamazdı Değil mi? Abinizi nasıl ortadan kaldıracağınızı düşünürken Kastla karşılaştınız Onun silik bir insan oluşu dikkatinizi çekti O anda alfabet planını kurdunuz Çünkü kastın gerçek adı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 ...kimse sizden şüphe etmediği sürece emniyetteydiniz. Fakat şüpheler toplanır toplanmaz... ...delil bulmak kolay oldu. Delil mi? Evet. Andover ve Charleston cinayetlerinde kullandığınız bastonu... ...villada bir dolapta buldum. Tahta kısım çıkarılmış yerine kurşun da kırmıştı. Sonra Donchester'da sinemaya gidenlerden ikisi... ...resminizi görür görmez hemen tanıdılar. Betty gördüğünüz lokantanın garsonu da sizi tanıdı. Size en kötüsünü söyleyeyim...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 Rüyanızın makul bir izahı var. Hafızanızda betin yerine ablası alıyor, yani Megan. Unutmaktan korkmayın. Bet ben hatırlanmaya değecek bir kız değilmiş. Ama Megan'a gelince haklısınız. Hı? Haklıyım ya. Sayın dinleyiciler, cinayet alfabesi adlı oyunumuzu dinlediniz. Yazan Agatha Christie. Türkçesi gönül veren, radyoya uygulayan Selçuk Şahin. Reji Fuat İşhan, efekt korkmaz çakar. Oynayanlar... Herkül Poirot, Toron Karacaoğlu Hastings, İhsan Devrim Müfettiş Gülen Dinçer Çekmez Mary Dover, Aliye Uzun Atagan Megan Bernard, Oya Aydonat Donald Fraser, Turgut Arseven Ron Clark, Atacan Arseven Toro Gray, Dijanpar Lady Clark, Melahat Hasanoğlu June Strong, Bergis Festi, Miss Lily Oya Ocak Polis Memuru, Engin Akçelik Kast, Savaş, Dinçel Şaka kalan sayın dinleyiciler.